358 numaralı konu, Hazreti Peygamberin şehit olmayı temenni etmesi, evet, Resulullah'tan dinledim, nefsimi elinde tutana yemin ederim ki, eğer benden ayrı kalmak istemeyen bazı müminler olmasaydı, Allah yolunda savaşa gidenlerden hiçbir zaman ayrılmazdım. Fakat benden ayrı kalmak istemeyen müminlerin savaş araçlarını tedarik etmekten aciz oldukları gibi, ben de onları teçhiz edemem, nefsimi elinde tutana yemin ederim ki, Allah yolunda cihad ederek öldürülmemi, sonra tekrar dirilip tekrar öldürülmemi, yine dirilip yine öldürülmemi arzu ederdim, buyurdu.